Sana da merhaba efendim ama, ben dinleyicilerimize merhaba dedim, sen bana merhaba dedin. Ben de senin sadık bir dinleyicinim Hacı Yvatım. Sağ ol. sen benim sözlerimi dinlersin değil mi? Dinlemem mi? Dinlerim tabii. Dur, dur bakalım bunun altından bir şey çıkacak ya hayırlısı. ah Efendim, kara kız biliyor musun? Deli olduğunu mu? Cümle alem biliyor zaten. Hayır efendim, kastettiğim... ...benim dedemin dedesinin, babamın babasının ne olduğunu sen biliyor musun? Biliyorum, hepsi toprak oldular. Hayır, öyle değil efendim. Yani hayattayken uğraş verdikleri iş olarak diyorum. Siz ailecek yan kesiciydiniz galiba. Sulandırma hemen efendim, lavabo adişe. ...şimdi ciddi bir şey konuşacağız, şiirden konuşacağız Karagöz'üm. Konuşalım, şiirden, tuzlama, işkembe. Şiirden değil be adam, şiirden, şiirden. Şiir, şiir, şiir mi? Aman efendim iyi, ben hiç şiir falan sevmem, anlamam da zaten. Hemen dinler dinlemez, okurum bazen uykum gelir. Sen şiirden ne anlarsın? Ben de onu diyorum. Şiir, incel ruhu senin gibi ahşap birinde şiir zevki bulunmaz zaten. Benim dedemin dedesi, babamın babası şairdi. Ben de şiir okumasını, ezberlemesini çok severim. Oy oy oy oy. Pabucumun kenarına bak. Nasıldı aşağıladı beni? Ben de şiir yazarım. Ne varmış şiir yazmakta? O kadar basitse söyle bakalım bir şiir. Olur, nasıl olsun? Yoğurtlar ya şiir nasıl olsun diye sorulur mu hiç? Yani hacı bak, acıklı mı olsun, aşk şiirimi olsun, memleket şiirimi olsun onu soruyorum be adam. Fark etmez, <gülüyor> Karagöz'ün yazdığı bir şiir olsun da ne olursa olsun. Hah e, tamam başlıyorum, başlıyorum. Eve giderken yolda foseptik çukuruna düştüm. Kalktım sonra eve gittim, kokuyordum çok pis. Hanım dedi, bey senin sürdüğün nasıl bir şey, Ben de dediğim tezek after şey, tezek after şey. Bu mu şiir? Denemedin mi? İğrenç, böyle şiir olmaz efendim. Bak bir de çok yanık türkü okurum, okuyayım mı? Sonra efendim, sonra. Şimdi adam gibi şiir konuşacağız. Bak ben bir tane ezberimden sana şiir okuyayım. Oku bakayım. Tamam, okuyorum. <gülüyor> Biraz eko alabilir miyim? Neko neko? Eko, eko, yani sesin yankılanmasını sağlayan efekt. Ben nereden bulayım şimdi senin sesinin yankılaşmasını sağlayan ekoyu? Sen değil birader, teknik yönetmenimiz Kadir'den istiyorum. Kadir'ciğim bir eko verir misin lütfen? Kadir'ciğim bana da borç verir misin lütfen? Ya bir dur birader, ha ha güzel, eko geldi işte. <gülüyor> Nasıl eko bu ya? Hamamda gibi olduk. Böyle çok güzel. Ben başlıyorum şiire. Başla. Ya ben de ekol okusaydım şiiri daha güzel olurdu sanki. O şiiri neyle okursan oku iğrenç kara göz. Sen oku da beyzadem. Duyalım senden bir şiir. Başlıyorum. <gülüyor> Gurbetin cemresi düştü içime. Karardı yine gökler. Yalnızım bu şehirde yapayalnızım. Ne ben kimseyi beklerim, ne kimse beni bekler. Vay be. Bravo acıvatom. Ekodan mıdır nedir, bayağı güzel oldu yazdığın şiir. Ben böyle kelimeleri nasıl inci gibi dizerim birader. Bu şiir benim değil, Yavuz Bülent Bakilerin şiiri. Ha, kalemine sağlık o zaman. Bak bir tane daha seslendiriyorum. Bu adam, o adam gelip gider. Senin ellerinde rüyam gelip gider. Her affın içinde bir intikam gelip gider. Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın. Bu da güzelmiş, şey bu kime ait? Efendim, bu da Sezai Karakoç'a ait. Bak, son bir tane daha seslendiriyorum. Seslendir bakayım. Seni bende, beni sende arıyorlar. Beni senden, seni benden tanıyorlar. Bir birim gibiyiz tümünün gözünde, yarımlarımızı bütün sanıyorlar. Özdemir Asaf yok. Ben yanılmışım birader, şiir deyince önemsemezdim ama... ...şiir gibi şiir olunca dinleniyormuş vallahi. Efendim, şiir ruhum dilidir. Hadi bakalım, kapa programımızı. Kapatayım acıvatım efendim niyetlerimiz, amellerimiz hep hayır ola. Her ne kadar sürçülü isan ettikse affola! affola.